O zaman Tanrı, Yunus'a ikinci buyruğunu yolladı. Bitkin, perişan Yunus, kulakları iki deniz kabuğu gibi okyanusun binbir sesiyle uğuldayan Yunus, Tanrı'nın buyruğunu yerine getirdi. Neydi bu buyruk, gemici kardeşlerim? Yalancıların yüzüne karşı doğruyu söylemek. İşte buydu o buyruk. Öteki ders dediğimde bu tayfam. Bunu küçümseyen Tanrı kılavuzuna yazıklar olsun. Yazıklar olsun dünyanın büyüsüne kapılıp İncil'in buyruğundan ayrılana. Tanrı'nın yolladığı kasırgayı dindirmek için sulara yağ dökmeye çalışana yazıklar olsun. Adının iyiye çıkmasını iyilikten üstün tutana yazıklar olsun. Bu dünyanın şanına şerefine bağlanana yazıklar olsun. Yalanla canını kurtaracağı zaman bile doğruyu söylemeyene yazıklar olsun. Evet, büyük Pavlus'un dediği gibi, Yazıklar olsun, kendi günahlarına batmışken başkalarına talkın verene. Mabla baba bir an halsiz düştü, kendinden geçer gibi oldu, sonra yine başını kaldırdı, gözlerinde derin bir sevinç parlayarak, tanrıdan gelen bir coşkunlukla bağırdı. Ama hey gemici kardeşlerim, her derdin sancağında mutlaka bir sevinç vardır, derdin dibi nedenli derinlerde olursa, sevincin tepesi de o denli yükseklerde olur. Geminin iç omurgası ne kadar alçaksa uzun serenleri de öylesine yüksek değil midir? Bu yeryüzünün kibirli tanrılarına ve amirallerine her zaman kendi amansız benlikleriyle karşı koyarak sevincin ne olduğunu, en yüksek, en içten gelen sevincin ne olduğunu bilenlere ne mutlu. Bu aşağılık hain dünyanın teknesi batınca kendi kolunun gücüyle suların üstünde gene de kalabilenlere ne mutlu. Doğruluk yolunda boyun eğmeyenlere, günaha, devlet adamlarının, yargıçların cübbeleri altında da olsa, saldırganlara, günahı tepeleyenlere, yok edenlere ne mutlu! Tanrıdan gayrı efendi ya da yasa tanımayanlara, yalnız göklerin yurtaşı olanlara ne mutlu! Ne yelkenler dolusu mutluluktur onlarınki! Çağların omurgası olan bu kiliseden, taşkın insan denizlerinin fırtınaları ve dalgalarıyla sarsılmayanlara ne mutlu! Ölüm döşeğinde son nefesiyle Şöyle diyebilene ne mutlu Ey tanrım ister ölümlü ister ölümsüz Olayım ölürken senin gücüne inanıyorum. bu dünyadan çok Kendimden çok senin kulun Olmaya çalıştım ama hiçtir Bütün bunlar sonsuzluğu Sana bırakıyorum insan nedir ki Tanrısından daha fazla yaşasın Mable baba sustu Cemaati kutsadıktan sonra Elleriyle yüzünü kapadı ve herkes çıkıp giderken diz çöküp yapayalnız kaldı. Kiliseden hana dönünce kuigi orada yapayalnız buldum. Çünkü son doğadan bir süre önce kiliseden çıkmıştı. Ocağın önünde bir sıraya oturmuş, ayaklarını ateşe uzatmıştı. Elindeki zenci putu burnunun dibine sokmuş, gözlerini putun yüzüne dikmiş, bir çakıyla putun burnunu hafifçe yontuyor, bir yandan da kendi kendine türküler mırıldanıyordu. Beni görünce putu ortadan kaldırdı. Biraz sonra masaya gidip kocaman bir kitap aldı. Kitabı dizine yerleştirerek dikkatle ve düzenle yapraklarını saymaya koyuldu. Her elli yaprakta bir duraklıyor, çevresine boş gözlerle bakıyor, şaşkınlığını belirten uzun bir ıslık çalıyordu. Sonra elliden fazla sayamıyormuş gibi yine birden başlayarak elli yaprak daha sayıyordu ve bu kadar çok elli yaprağı bir arada görünce hayreti büsbütün artıyordu. Oturup büyük bir merakla seyrettim onu. Vahşi olmasına vahşiydi. Yüzü hiç değilse benim beğenilerime göre berbat bir haldeydi ama yine de görünüşünde insana hoş gelen bir şey vardı. Ruh dediğin gizlenemez.'' Tüm bu olmayacak dövmelerin arasından, sade ve dürüst bir insan yüreğinin belirtilerini görür gibi oldum. Ve kui kuegin, iri, derin gözlerinde, o ışıklı kara gözlerinde, binlerce ifrite meydan okuyacak bir ruhun izleri vardı sanki. Bütün bunlardan başka, bu vahşinin hali öyle soyluydu ki, acayipliği bile büsbütün silemiyordu bunu. Ömründe hiç kimseye boyun eğmemiş, kimseye borçlanmamış gibi bir adama benziyordu. Saçları dibinden tıraş edilmiş olduğu için alnı daha iyi meydana çıkıyor, aslında olduğundan daha da geniş görünüyor da ondan mı bilmem ama kafatası ölçülerine göre Kuy Kuyeg'in başının kusursuz olduğu su götürmez. Belki size gülünç gelecek onun başı. General Washington'ın işporta malı heykellerindeki başı anımsattı bana. Her ikisinde de kaşların üstünden aynı düzenli çıkışla arkaya yatan bir alın. Her ikisinde de denize inen sık ormanlarla örtülü iki kara parçasını andıran aynı kaşlar. Kuyi kuyek yamyam olarak gelmiş bir George Washington'da. Ben pencereden fırtınayı seyrediyormuş gibi yapıp onu merakla süzerken kuyukuyuk bana hiç aldırmıyor, gözünü kaldırıp bakmıyordu bile yüzüme, kendini hayran olduğu kitabın yapraklarını saymaya vermiş görünüyordu. Dün gece kardeş kardeş yattığımız, hele boynuma sevgiyle doladığı kolunu düşündükçe bu umursamazlığı pek garibime gidiyordu. Ama vahşiler garip kişilerdir. Zaman zaman onlara ne gözle bakacağımızı bilemez olursunuz. İlkin afallatırlar insanı. Onların sadeliğindeki sessiz soğukanlılık, Sokratesçe bir bilgelik görünür bize. Kuyekuenkin handa kalan öteki gemicilerle ya hiç ya da pek az ahbaplık ettiğini de fark etmemiştim. Hiç kimseye yüz vermiyordu. Tanıdıklarını çoğaltmaya hiç niyeti yok gibiydi. Tüm bunları aklım almıyordu bir türlü. Ama biraz düşününce bir çeşit yücelik gördüm bu hallerinde. Bir adam ki Hornburnu yoluyla yani yurduna giden tek yolla kalkmış yurdundan yirmi bin mil uzaklara gelmiş. Sanki Jüpiter gezegenine gitmiş de hiç istifini bozmuyor, tam bir huzur içinde kendi kendine yetiyor ve hiç tutumunu değiştirmiyor. Felsefenin adını bile duymadığı su götürmez ama yine de güzel bir filozoflu kupayı vardır bu davranışında. Hoş, belki de gerçekten filozof olmak için insanın filozofça yaşadığını ya da öyle yaşamaya çalıştığını bilmemesi gerekir. Bir adamın filozof geçindiğini duydum mu, yediğini sindiremeyen bir koca karı gelir aklıma. Bu adam da midesini bozmuş olmalı derim. Issız odada oturuyordum böyle. Ateş ilk hızıyla odayı ısıttıktan sonra yavaş yavaş yanmaya başlamış, tam seyredilecek hale gelmişti. Akşamın alaca karanlıkları, hayaletleri pencereye üşüşüyor, ikimizi o sessiz sedasız hali gözetliyor gibiydi. Dışarıda fırtınanın gümbürtüsü olanca görkemiyle dalga dalga yükselip alçalıyordu. O sırada garip duygular gelmeye başladı bana. İçimdeki buzlar çözüldü sanki. Yara bere içinde yüreğim ve azgın ellerimle bu yırtıcı dünyaya karşı koymuyordum artık. İnsana huzur veren şu vahşi adam yüreğimi kurtarmıştı. Karşımda oturmuş, umursamazlığı bile uygarlığın iki yüzlülüklerinden ve güler yüzlü yalanlarından uzak bir yaratılış gösteriyordu bana. Vahşi olmasına vahşiydi. Görülmedik bir yaratıktı ama beni ondan yana çeken gizli bir şeyler vardı. Üstelik bu beni çeken şeyler başkalarının onda en çok yadırgayacağı şeylerdi. Madem Hristiyan iyiliğinde sahte bir nezaketten başka bir şey göremedim, bir de dinsiz bir dost edineyim dedim. Oturduğum sırayı ona yaklaştırdım. Konuşmak istediğimi dostça işaretler filanla belli etmek için elimden geleni yaptım. İlkin bu yanaşmalarımı aldırmaz göründü. Ama ben sözü dün akşamki konukseverliğine getirince bu gecede yatak arkadaşı olup olamayacağımızı sordu bana. Evet dedim. Bundan hoşlanmış göründü. Hatta belki de bir iltifat saydı bunu. Bunun üzerine kitabı beraber karıştırdık. Bir kitabın ne demek olduğunu, içindeki tek tük resimlerin anlamını ona anlatmaya çalıştım. Bu yoldan ilgisini kazanı verdikten sonra, bulunduğumuz bu ünlü kentin şurası burası üstüne gevezelik etmeye başladık. Çok geçmeden, haydi seninle dostça bir tütün içelim dedim. Tütün kesesini ve balta piposunu ortaya çıkardı, sessizce. Çek bir soluk der gibi bana uzattı. Bunun üzerine vahşi piposunu bir o, bir ben çeke çeke bir hayli oturduk. Putlara tapan bu adamın yüreğinde bana karşı en küçük bir soğukluk kaldıysa, Pipo'yu böylesine hoş, böylesine candan tüttürmemiz soğukluğu da giderdi ve dost olduk. O da, ben de, kendi kendimizi zorlamadan rahatça ısındık birbirimize. Tütün içmemiz bitince, alnını alnıma dayadı, beni kucakladı ve artık evli olduğumuzu söyledi. Onun dilinde bu, artık canciğer ciğer dostuz, gerekirse senin için seve seve ölürüm demekti. Kendi yurttaşlarım arasında böyle apansız parlayan bir dostluk vakitsiz görünebilir ve güvensizlik uyandırabilirdi ama bu düpetüz vahşi insan bizim basma kalıp kurallarımızı aşıyordu. Yemekten sonra yine dostça çene çaldık, tütün üştük ve odamıza gittik. Mumya kelleyi bana hediye etti. Kocaman tütün kesesini karıştırıp dibinden otuz kadar gümüş dolar çıkardı, masanın üstüne yaydığı paraları tam ikiye bölüp yarısını bana doğru itti, bunların benim olduğunu söyledi. İstemem diyecek oldum ama paraları pantolonumun cebine tıkıp beni susturdu. Bir şey diyemedim. Sonra akşam doğalarına başladı. Putunu alıp ocağın önündeki mukavva paravanayı kaldırdı. Bazı davranışlarından ve hallerinden anladığıma göre benim de kendisine katılmamı ister görünüyordu. Ama işin nereye varacağını bildiğim için beni çağırırsa gider miyim, gitmez miyim diye düşündüm bir an. Ben dinine bağlı bir Hristiyanımdır. Sofu Presbiteryen Kilisesi'nin bağrında doğup büyümüşümdür. Bu yabanıl puta tapanla birlikte bir tahta parçasına nasıl tapabilirdim? Ama tapınmak nedir diye düşündüm kendi kendime. İsmail dedim, sen sanıyor musun ki yeri göğü, puta tapanları ve tüm insanları yaratan Tanrı, kara bir tahta parçasını kıskanabilir. Olacak şey mi bu? Ama tapınmak nedir? Tanrı buyruğunu yerine getirmek, tapınmak budur işte. Peki Tanrı'nın buyruğu nedir? İnsan kardeşlerinin sana nasıl davranmasını istiyorsan, sen de onlara öyle davran. Tanrı'nın buyruğu budur işte. Kue Kuekuek benim insan kardeşimdir. Bu kuekuekin bana nasıl davranmasını isterim. Elbette isterim ki tapınmada benim presbiteryen törelerime uysun. Böyle olunca benim de onun törelerine uymam yani puta tapanlar gibi davranmam gerekir. Bunun üzerine ben de talaşları tutuşturdum, zararsız putcağızın ocağa yerleşmesine yardım ettim. ile beraber ona yanık peksimet sundum. Önünde iki üç kere yere yattım, burnunu öptüm. Bu iş bitince kendi vicdanımızla ve tüm dünyayla barışmış olarak soyunup yattık. Ama hemen uyumadık, biraz da gevezelik ettik. Nedendir bilmem ama dostlar arasında en candan konuşmalar için yataktan iyi yer yoktur. Karı kocalar birbirlerine yatakta içlerine dökerlermiş. Kimi yaşlı çiftlerin sabahlara değin sırt üstü yatıp geçmiş günlerini andıkları olurmuş. Biz de kuy kuy ekle yüreklerimizin bu balayında yan yana uzanmış birbirini seven iki insanın rahatlığıyla konuştuk kısa aralıklarla uyuya konuşa bir hayli zaman geçti. Kui Kuegin, dövmeli kara bacakları zaman zaman dostça benimkilere değiyor, sonra gene çekiliyordu. Öyle rahat ve senli benli olmuştuk. Sonunda o kadar çok konuştuk ki yarım yamalak uykumuz büsbütün kaçtı. Gün doğmasına daha çok zaman varken neredeyse kalkacaktık artık. Evet, iyice uyanmıştık. Öyle ki sırt üstü yatmaktan bıktık. Farkına varmadan kendimizi oturmuş halde bulduk. Yorganlara sıkı sıkı sarılıp, sırtımızı karyolanın başına dayamış, dizlerimizi iyice göğsümüze çekip, burunlarımızı ısıtır gibi diz kapaklarımıza yaslamıştık. Böyle çok rahat, çok keyifliydik. Dışarıdaki ayaz, ocak yanmadığı için odanın da soğuk olması, keyfimizi büsbütün arttırıyordu. Büsbütün arttırıyordu diyorum, çünkü sıcağın tadını çıkarabilmek için insan birazcık da olsa soğuğu duymalı. Bu dünyada her şeyin değeri, kendi karşıtıyla meydana çıkar. Hiçbir şey kendiliğinden şöyle ya da böyle değildir.